Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz dolaylı anlatım. Bir kimsenin söylediği bir sözün bazı değişikliklerle başkasına aktarılmasına dolaylı anlatım denir. Bu anlatımda söz, kişi, zaman ve anlatıcı değişiklikleriyle aktarılır. Dolaylı anlatım cümlelerinde yüklem olarak genellikle söyledi sözü kullanılır. Örnek verecek olursak, Ahmet hasta olduğundan dolayı bugün işe gelemeyeceğini söyledi. Öğretmen, yarın herkesin sınav için sınıfta hazır bulunması gerektiğini söyledi. Dolaylı anlatım, hikaye, roman gibi edebiyat ürünlerinde olayların bir anlatıcının ağzından anlatılmasıdır. Ayrıca kelime ve kavram seçiminde de çoğu kez dolaylı anlatım seçilir. Şimdi okuyacağımız cümlede olduğu gibi, adam eve gecikeceğini söyler, eşi, Niçin geç kalacağını sorduğunda ise müdürünün böyle söylediğini ve sebebini bilemediğini belirtir. Şimdi yapacağımız konuşmayı dolaylı anlatıma dikkat ederek dinleyiniz. Eski Dostlar Yusuf akşam okuldan çıkmış, koşarak trene son anda yetişmişti. Trenden indiğinde... Bir yandan hızlı adımlarla yürüyor, diğer yandan aklında yarınki derste öğrencilerine anlatacağı konuyla ilgili hangi materyalleri kullanacağı düşüncesi dolanıp duruyordu. O kadar dalmıştı ki yanında okuldan arkadaşı Kadir'in yürüdüğünü fark edemedi. Yusuf'un bu kadar dalgın olduğunu gören Kadir yavaş yavaş ona yaklaştı. Konuşulanları onları can kulağıyla dinleyen Kadir'in arkadaşı Osman'dan dinleyelim. Yusuf trenden inmiş yürürken Kadir selam vererek Yusuf'a nasıl olduğunu, niçin öyle dalgın dalgın yürüdüğünü sordu. Yusuf da ona kendisini fark etmediğini ve kusura bakmamasını söyledikten sonra yarınki dersi düşündüğünü belirterek sözlerine devam etti. İyi olduğunu da belirttikten sonra Kadir'e nasıl olduğunu sordu. Kadir de ona teşekkür ederek, iyi olduğunu söyledi. Daha sonra bir gün önce Kıbrıs'a gittiğini ve orada üniversiteden sınıf arkadaşları olan Nuran'ı gördüğünü, Nuran'ın herkesi çok özlediğini, bir ara onlarla görüşmek istediğini söyledi. Yusuf, Kadir'e ne cevap verdiğini sordu. Kadir düşünüp taşındığını, diğer arkadaşları da arayıp bu hafta sonu hep birlikte rahat rahat oturup konuşabilecekleri bir yer ayarlamaya karar verdiğini söyledi. Aradığı herkese ulaştığını, ancak Edirne'li olan Fatih'in bir ay önce asker olduğunu, şimdi Ankara'da bulunduğunu, onun gelemeyeceğini söyledikten sonra Yusuf'a katılıp katılamayacağını sordu. Yusuf, mutlaka gelmek istediğini, onları çok özlediğini, hafta sonunu iple çektiğini söyledikten sonra, Kadir'e buluşma yerinden onu haberdar etmesini ve unutmamasını tembih etti. Kadir, boğazda bir yer ayırtmayı planladığını, ancak bu düşüncesinin henüz tam kesinleşmediğini, kesinleşir kesinleşmez onu haberdar edeceğini söyleyerek bir gün sonra okulda hangi konuyu işleyeceğini sordu. Yusuf, dolaylı anlatım konusunu işleyeceğini, ancak ne tür bir araç kullanacağına, henüz karar vermediğini söyledi. Kadir de bu hafta aynı konuyu işlediğini söyleyerek bir hikaye metninden faydalanmasını tavsiye etti. Yusuf da öyle düşündüğünü belirterek teşekkür edip yanımızdan ayrıldı. Rüyalar gerçek olsa. Pınar o sabah erkenden kalkmış, yatağını toplamış, aşağı annesinin yanına inmişti. Annesi kahvaltıyı hazırlarken ona gece bir rüya gördüğünü, rüyasında uzayın boşluğunda hızla yol alarak ıssız bir yere geldiğini ve o yerde insanların saraylarda yaşayıp mutlu bir hayat sürdürdüklerini gördüğünü söyledi. Annesi ise ona doğru dönmüş, onu dikkatle dinliyordu. Pınar sözünü bitirdikten sonra annesi ona çok güzel bir rüya gördüğünü ve rüyasının güzel bir haber alacağı şeklinde yorumlanacağını söyledi. Pınar, annesinin rüyaları hep benzer şekilde yorumladığını, nasıl olsa gerçekleşmeyecek basit bir rüya olduğunu annesini incitmeden düşük bir ses tonuyla söylemeye çalıştı. Ardından gülümsedi ve kahvaltıya başladılar. Kahvaltı tam bitmiş, Pınar ödevlerini yapmak üzere masasına yönelmişti ki, ev telefonunun sesiyle irkildi. Hemen koştu, alo dedikten sonra kiminle görüştüğünü sordu. Telefondaki Pınar'ın uzun yıllardır Hollanda'da yaşayan çocuklarını bile daha göremediği dayısıydı. Dayısı Pınar'a, bu gece İstanbul'a onların yanına geleceğini, herkesin havaalanında olmasını istediğini söyledi. Pınar çok mutlu olmuştu. Annesine dönüp rüyasına yaptığı yorumun bu kadar erken gerçekleşmesine şaşırmakla birlikte çok sevindiğini söyledi. Ardından dayısını almaya kendisinin de gidip gitmeyeceğini sordu. Annesi de ona rüyaları neye yorumlarsan o şekilde gerçekleşeceğini, her zaman iyi şekilde yorumlaması gerektiğini ve ayrıca dayısının çok geç bir vakitte gelecek olmasından dolayı onun havaalanına dayısını karşılamaya gidemeyeceğini, o saatte çoktan uyumuş olması gerektiğini söyledi. Pınar çok üzülmüştü ama annesine belli etmemeye çalışarak ''Peki anneciğim, sen nasıl istersen öyle olsun.'' diyerek odasının yolunu tuttu.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 Eşi niçin geç kalacağını sorduğundaysa, müdürünün böyle söylediğini ve sebebini bilmediğini belirtir. Türkçe Öğreniyorum